Hepimize hayır ihsan etsin. Şu kısa ömürde cennete gidecek amel işlemeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Rabbim hepinize sıhhat, afiyet versin. Evinize bereket versin. Korkularınızdan emin kılsın. Tevhidin hakimiyeti için çalışanlardan eylesin. Geçen sohbette Bakara suresinin girişiyle Rad suresinden iki ayeti incelemiştik ve burada müminlerin özellikleri alması gereken özelliklerin üzerinde durduyduk. Bugün yine birkaç ayetin üzerinde durmaya çalışalım inşallah. Allah Azze ve Celle secde suresinde diyor ki bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki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 Evet daha önceki Bakara suresinin girişinde Allah Azze ve Celle Onlar Gayba inanır Namazı dost kılar Verdiğimiz maldan Köşe Rızıktan Allah yolunda harcarlar Ve indirilene iman ederler Ahirete ise şüphesiz Yakinen inanırlar diyordu Sonra Rahat suresinde Yine müminlerden Allah Azze ve Celle bahsederken Müminlerin Allah'ın ahdini yerine getiren olduğunu Allah'a ve insanlara verilen verdikleri sözü bozmadıklarını Allah'tan başkasını ilahlaştırmadıklarını Akraba hakkını gözeten, kötü hesaptan korkan Allah'ın rızasını arayan her türlü sıkıntıya sabreden infak yapmaya ara vermeyen kötülükleri iyilikle savan vasıflar olduğunu gördük Allah bu okuduğumuz ayetlerle amel edenlerden eylesin bu vasıflarla vasıflananlardan eylesin işte secde suresinde de Allah Azze ve Celle onlar diyor verilen nasihatı dinleyince secdeye kapanırlardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda müjdeli bir haber aldığında hemen secdeye kapanmıştır mesela İbni Mesud diyor ki bir gün diyor bir savaştan zafer haberi geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen secdeye kapandı biz biraz durduktan sonra baktık öldü zannettik diyor. Hiç kıpırdamadı diyor. Sonra parmağımla şöyle dokandım baktım kafayı kaldırınca korktum diyor. Yani secdesinde bile o kadar diyor boşu içinde secde ederdi ki diyor hiçbir yeri kımıldamazdı diyor. Yine Bakara suresinde baktığımızda onlar sabırla namazla Allah'tan yardım dilerler diyor. Müminin birinci özelliği bu kardeşler. Yine bu ayet-i kerimede ön plana çıkan bir mesele ise onlar şükrederek Allah'ı anarlar isyan etmezler diyor bu da müminin şiarı olacak kardeşler her ne olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin insanı her şekilde deneyebileceği hastalıkla sıhhatle varlıkla yoklukla çocukla çocuksuzlukla ne olursa olsun her halikarda Allah'a şükretmek gerekiyor. Allah şükreden bir dil ve zikreden bir kalp nasip etsin bizlere. Unutmayalım ki şükrün zıttı, isyandır. Allah Azze ve Celle'nin verdiğini kabul etmeme ve kadere tekme vurmadır. Veyahut hasettir, israftır. Birçok zemine gider ama Allah Azze ve Celle'nin verdiğine kanaat eden her halükarda Allah'ı şükrederek anan ancak mümindir müminler ancak bu vasıflara sahiptir yine ayeti kerimede yakalanması gereken ve müminlerin özelliklerinden olması gereken birisi de ne diyor kibirlenmezler Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibirden bahsederken kibir haktan geleni kabul etmemektir diyor. Sahabeler diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben elbisenin güzelini giyerim. Ayakkabının en iyisini, kokunun en güzelini. Bu da mı kibir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aksine diyor kibir onlar diyor ki kibirden sayılmaz. Allah cemildir, güzeli sever ve kuluna bir nimet verdi mi onu üzerinde görmek isterdir. Kibir haktan geleni kabul etmemektir diyor. Aynen iblisin misali. İnsanlara tepeden bakma, büyüklenme, mağrur olma. İşte müminin özelliklerinden birisi de kibirlenmezler diyor. Allah buyuruyor bizden de neslimizden de beri buyursun kardeşler. O kadar kibirli enaniyetli insanlar vardır ki bu hal ve hareketleriyle her gittikleri yere hastalık saçarlar. Ve her gittikleri yerde insanların birliğini huzurunu bozar ve muhakkak haset edecek bölecek parçalayacak insanları sınıf sınıf yapacak bir şeyler bulurlar.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 birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim aranızda selamı yayındır. evet dikkat ederseniz Adem'in yaratılışında İblis Adem'i kıskandı haset etti kibirlendi büyüklendi ve ona secde etmedi ve bu hareket onu cennet gibi bir nimetten ne yaptı mahrum kıldı kardeşler. Allah bu hastalıklardan bizi korusun. Sesim geliyor değil mi? Yine ayeti kerimede onlar geceleri namaz kılmak için yataklarından kalkarlardır. Selamun Aleyküm. Hocam biz bir vaaz kitabına bakmıştık. Yok ben de. Yani en tatlı uyku zamanlarında bile yataklarından kalkarlar. Bu da müminin hallerinden kardeşler. Aleyküm selam bari mutluluk. Ayşe annemize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazından sorulduğunda o gecenin her vaktinde namaz kılardı diyor. Hatta gece namazında namaz kılmaktan ayakları şişerdi diyor. Sahabelere baktığımızda onların hep gece namazına çok önem verdiklerini görüyoruz. Hatta İbn Ömer'in görmüş olduğu bir rüyayı ablasına anlatıyor. Ablası da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aktarıyor. Hafsa annemiz. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüyayı yormuyor ve keşke diyor İbn Ömer gece namazı kılsa. Keşke bir de gece namazı kılsa diyor. O günden sonra İbn Ömer hiç gece namazını terk etmiyor. Hatta Muadda'da gelen bir rivayette bir gün iftara kalkıyor. Bakıyor ki gece namazını kaçırdığını zannediyor. Hemen bir rekat kılıyor. Sonra bakıyor ki onun yalancı fecir olduğunu görünce hemen bir rekat daha ekliyor. Onu iki yapıyor ve on e kadar ne yapıyor? Namazı tamamlıyor. Demek ki müminin özelliklerinden bir tanesi de ne yapacak? Gece kalkacak, gece namazı kılacak ve Rabbına dua edecek. Yine kardeşlerim ayeti kerimenin devamında Rablarının azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak dua ederler evet mümin suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi benden isteyin benden diyor benden istemezseniz hor ve hakir olarak sizi ne yaparım cehenneme sokarım diyor ve Allah'ın rahmetinden ancak ümidi kafirler keser diyor mümin her halikarında Allah'tan isteyecek ve Allah'tan korkacak. Biliyorsunuz Ehl-i Sünnet'in itikadı Allah'tan hem korkacak hem de ümid edecek. Hem korkma hem de ümid etme. İkisinin arasında gelip gitme müminin şiarıdır kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam seher vakitlerini boş geçirmeyin diyor. Allah'tan korkarak onun rahmetinden ümit ederek ona dua edin ayette yine mümine müminin özelliklerinden olması gereken bir noktada yine diğer ayetlerde bildirildiği gibi kendilerine verilen rızıklardan hayır yolunda harcarlar kardeşlerim hepimiz insan olmamız hasebiyle Muhakkak ki yaşantımızda yiyeceğiz, içeceğiz, malat sahip olacağız. Yani hayatı ikame edebilmemiz için gerekli olan birçok şeye ihtiyacımız var. İşte Allah Azze ve Celle kendilerine verdiğimiz rızıklardan o müminler hayır yollarında harcarlar diyerek hem teşvik ediyor hem de onlara övücü sözler söylüyor. Çünkü biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şu dört şeyin diyor hesabı verilmeden ayaklar mahşerden ayrılmayacak. Ömrünü nerede tükettin? Bu soru bize sorulacak. Sorulmadan önce insan şöyle bir düşünmesi gerekir. Bu ömrü bana veren Allah. Ben bunu hangi yolda geçiriyorum? Bugün belki insanlar seni unuluyabilir, Belki sana porof der, paşa der, ağa der, patron der veya deroğlu der. Ama kabre girdiğinde artık sen varsın. Sağında, solunda ünvan yok. Bu ömrü nerede geçirdiğin inkar etsen de, kabir azabını kabul etmesen de bu sorgu sana orada sorulacak. İster oraya inan ister inanma çünkü her yapılan işin hesabı sorulduğu gibi muhakkak ki ömrü veren de sana bu ömrün hesabını ne yapacak soracak ömrünü nerede tükettin gençliğinde ne yaptın nerede harcadın malını nereden kazandın nerelerde harcadın cimrilik mi yaptın müşriflik mi yaptın Hırsızlık mı yaptın? Helaldan mı kazandın? Haramdan mı kazandın? Allah yoluna mı infak ettin? Desinler diye mi infak ettin? Bunların hepsinin hesabı ne yapacak? Sorulacak. İlminle ne yaptın? Allah bu özelliklerle hal haşır e, insanlardan eylesin bizleri ayetler devamlı okunduğu müddetçe insan bu özellikleri ne yapar? Alır kardeşlerim. Bunlar müminlere nasihatlardır. Yapılması gereken ve öğrenilmesi, huy edilmesi gereken karakterlerdendir. Nur suresine baktığımızda Allah Azze ve Celle müminlerden bahsederken onlar ve ne ticaret, ne de alışverişin kendilerini Allahı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Diyorum. Evet. Aleykümselam bana mutlum. Demek ki kardeşleri müminlerin işleri, ibadetlerini, tüm ibadetleri de işlerini engellemez ve hayatlarını dengeli olarak sürdürürler yani her işte vasat olurlar. Allah hepimize hayır versin. Bugün öyle yerlerde yaşıyoruz ki ne erkeğin yaşadığı ortam İslam'a uygun ne de kadınların yaşadığı, çalıştığı ortamlar İslam'a uygun hale gelmiş. Hangi ortam olursa olsun müminlerin işleri de ibadetleri de hiçbiri birbirine ne yapmayacak? man olmayacak. Allah'ın arzının geniş olduğunu, rız rızık verenin Allah olduğunu hiçbir zaman ne yapmayacak insan? Unutmayacak ve hayatını dengeli olarak sürdürecek. Ve geçmişe baktığımızda Allah onlardan razı olsun. Sahabenin yaşantısında hiçbir zaman dünya İbadetin önüne ne yapmamış, geçmemiş ve onlar bize bunda çok güzel örnekler olmuşlardır. Gerek yaşantıda, gerek sosyal faaliyetlerinde, gerek infakta alabildiğince bizlere ne yapmış örnek olmuşlardır. Ama bugün öyle insanlar çıkabiliyor ki, işte ben çalıştığım yerde namazı kılamıyorum, evde cem yapsam veya kaza etsem olurum. Veyahut birçok değişik şeyler ee, Bunlar Sorulan sorular e, Dinin gereğince Anlaşılmadığını imanın kalplere gereğince Nüfus etmediğini gösteriyor Yine Allah Azze ve Celle Kitabında Nisa Suresinde Kardeşler Rabbin hakkı için Onlar Aralarında çekiştikleri şeyde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden nefisleri hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlardır. Hangi konuda olursa olsun Allah ve Resul'ün ne emretmişse onu iştenlikle kabul etmeli, başka seçenek aramamalıdır. Allah'ı kabul edip de Resulünü iptal etme kendi imanını iptal etme manasındadır eğer bu konuda kalbinde bir sıkıntı varsa Allah'a sığınmalısın şeytana değil çünkü sıkıntı devam ederse böyle bir iman kabul edilmemektedir hangi konu olursa olsun Allah ve Resulü ne emretmişse İştenlikle mümin bunu kabul etmelidir. Başka seçenek aramamalıdır. Öyle insanlar çıkıyor ki mesela sigara meselesinde de birçok ahmak var. Bu mereti içmelerine hasep helal diye fetva bile verebiliyorlar. En kafir adama dahi gidin sigaranın helal olmadığını kafir olarak bile söylüyorlar. Yani bir kafir bile bunun faydalı olmadığını gündeme getirirken inandığını söyleyen bir ahmak buna helal diyebiliyor. Bu Allah'ı ve Resul'ü kabul eden birisinin Allah ve Resul'ün hüküm verdiği bir şeyde başka seçenek arıyorsa bunun imanında sıkıntı vardır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam, sınıfı satıyor musunuz? Yok. Hangi konu olursa olsun kalbe sıkıntı geldiğinde Allah'a sığınmak gerekir. Allah Resulü Anis Salatu ve Selam şeytana diyor lanet etmeyin diyor. Çünkü lanet ederseniz o size güler diyor. Ondan Allah'a sığının diyor. İşte o zaman diyor o ağlar tepenir kaçar diyor. Evet kardeşler. Allah Azze ve Celle Zümer suresinde o kullarım ki diyor Kur'an'ı dinlerler sonra da onun en güzelini en açığını en kuvvetlisini tatbik ederler diyor. Evet. Demek ki müminlerin bir özelliği de Kur'an'ı dinleme ve en açık şekilde anladıklarını en güzel şekilde sahabenin hayatına geçirdiği gibi yaşamaya çalışmak. Evet kardeşlerim Allah bu özelliklerle vasıflarla vasıflananlardan eylesin. Demek ki vasıflarımız ne olacakmış? O müminler kayba inanır. Namazı dost doğru kılar. Ahirete tereddütsüz inanır. Allah'a imanla verdiği sözü yerine getirir ve ahdini bozmaz. Akrabalık bağlarını kesmez, iyiliği esirgemez. Tamam. Şimdi varsa Evet. Yine yakınlarıyla bağı kesmez ve iyiliği de esirgemez. Allah onlardan razı olsun. Aynı Ebu Bekir'in örnekliği gibi. Yine Rabb'inden ve onun hesabından mümin her zaman ne yapar? Korkar. Onun sevgisini kazanmak için bütün ibadetleri yapar, sabırla da rızasını ister. Hem gizli hem de açık Allah yoluna ne yapar? İnfak eder. Kötülükleri iyilikle önler. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, Size düşmanlık yapan birisine siz iyilik yaptığınızda bir de bakmışsınız ki o sizin dostunuz oluvermiş diyor. Rabbını hamd ile tesbih eder, müminler asla kibirlenmez. Geceleri yatağından secde etmek, Kur'an okumak için kalkarlar, Allah'ın azabından korkup rahmetine kavuşmak için ümitlen dua ederler. Allah Resulü ve selam bir gün bir sözünde diyor ki kardeşler gece diyor uyandığınızda şeytan ensenize üç düğüm atar kalkar Allah'a hamd ederseniz bir düğüm çözülür abdest alırsanız ikinci düğüm çözülür iki rekat Allah rızası için namaz kılarsanız üçüncü düğüm de çözülür ve gecesinde gündüzünde şeytan size zarar diyor. yine müminler alışverişi ibadeti ibadeti de alışverişini ne yapmaz engellemez zekatı hakkıyla verirler tüm emirleri sıkıntı duymadan kabul ederler Kur'an'ı dinler ve en hayırlısını en güzel şekilde yerine getirirler Allah iman edip salih amel ile işleyenlerden eylesin. Müminlerin bu özelliklerini kazananlardan eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşeden la ilaha illa ente estağfurike ve edubu leh. Velhamdülahi Rabbil Evet mikrofon düşüyor. Selamun Aleyküm